Müslim demek Kur'an'dan sonra en güvenli hadis kitabımız demek. En güvenli. Defalarca belirttik. Bir Müslüman dese ki inam İmam Nevevi'den naklederek söylüyorum. Eğer Müslim'de Sahih-i Müslim'de ve Buhari'de Resulullah'a ait bir söz yani İçindeki sözlerden bir tanesi Resulullah'a ait değilse Yani bir yalan söz varsa Karın boş olsun Diye yemin etse Böyle bir yemin doğru bir yemin değil Ama çıktı ağzından böyle bir şey Bütün ümmetin ittifakı ile onun karısı Boş olmaz Neden böyle bir yanlış söz yok bu kitapta Ondan dolayı Bu ümmetin ittifakı Müslümanların çocuklarını Papazlardan din öğrenmek için İngiltere'ye, Amerika'ya gönderdiği zamana kadar ki ittifaktır. Din Avrupa'daki Hristiyanların papazlarından, Yahudilerin hahamlarından hadis, fıkı, tefsir, tasavvuf öğrenmek için Müslümanların çocuklarını gönderdiğinden sonra değişti bu tabii. Bir sürü kusurları bulundu Kur'an'ın bile. Peygamberimizin bile Hanımlarının da kusurları bulundu ondan sonra. Ama bunu... Mel'un Yahudi papaz, hahamlar, papazlar keşfettiler. Ümmet... Bu ayıbı bin sene bulamadı. Bulamayacak da kıyamete kadar inşallah. Elbette Yahudi haham... Elbette Yahudi papaz... Müslümanın çocuğuna... Senin peygamberin bir tanedir bu dünyada... Diyecek hali yok tabi. Hayırına mı senin çocuğunu çağırıyor... Fıkıh doktoru, hadis doktoru yapıyor da sonra seni ilahiyat fakültene gönderiyor. Hayrına yapacak hali yok bunu herhalde. Üstelik de burs veriyor senin çocuğuna orada. Git İslamiyet güçlensin. Fatih İstanbul'u fethetmişti. Sen de Hristiyanların kafalarını fethederek İslam genişlesin diye mi senin çocuğunu çağırıyor Amerika'ya, İngiltere'ye, Almanya'ya, Hollanda'ya? Orada hadi teknoloji öğrettiğini hadi diyelim bir şey demedim din niye öğretiyor hadis doktoru hadis doçenti olmuş iftihar ederken de bizim tezimiz İngiltere'den yapıldı diyor İngiltere'de sana hadis Resulullah'ın sözünü öğret diye herhalde vermediler bu payeyi her neyse biz ümmet olarak şuna iman ediyoruz ki Müslim demek Buhari demek yüzde yüz Resulullah demektir sallallahu aleyhi ve sellem Tirmizi, Ebu Davud, Nesai, İbn Mace, Ahmed bin Hanbel, Darimi, dare demek yoğun bir şekilde Resulullah bulunan kaynaklar demektir. Sallallahu aleyhi ve sellem